أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهده الابلا أن هدان الله وما توفيقي واطصام إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi shrah li sadri wa yassir li emri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu ila Allah wa la hawla wa la illa billah bismillah rabbena innake ta'lamu ma nukhfi wa ma ma ala Allah min la sure İbrahim, İbrahim ayeti kerime 38. ayeti kerimesinde kaldık ve devam ediyoruz. Bir sureyinin de sonuna yaklaşıyoruz. Rabbena ey Rabbim inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nulin Bu münacatı bir önceki derste İbrahim aleyhisselam Rabbimize münacat etti. Ve ailesini, eşini oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Kabe-i Muazzama'ya oraya konaklandırdığını, orada bir yiyeceğin olmadığını Allah'ım oraya bol nimetler ikram eyle ve bütün insanların kalbini şu mukaddes topraklara meylettir, coştur ve onlar buraya gönül huzuruyla arzular şekilde koşsunlar, gelsinler ve şu mukaddes tâbi Muazzama'yı tavaf etsinler. Rabbim haclar, umreler nasip eylesin. Rabbena ey Rabbimiz diyor İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Biz de O'nun duasıyla Rabbimize münacat ediyoruz. İnneke te'alemu ma nuhfî ve ma nûlin. Allah'ım kalbimde gizlediklerimi de aşikar ettiklerimi de bilirsin. Allah Celle Celaluhu kalbimizde olanı da bilir, kalbimizden geçireceğimiz bir sonrasını da bilir. Yani Allah Celle Celaluhu bir kulunun, muradının ne olduğunu e, bilmemesi, o zaman insandan e, farkı ne? Yani insan da bilmiyor, Karşısındakinin ne olduğunu, e yaratan, يَلَا يَعْلَمْ مَنْ Yaratan Allah bilmez mi? Bilir. وَهُوَ الْلَط۪يفُ habir. O her şeyden haberdardır. Şimdi, ayet-i kerimede, مَا Gizlediğimi de, وَمَا نُولِنْ Aşikar yaptığımı da, bir insanın niyeti, efendim, anne babasına hürmet etmek, çevresine faydalı olmak, hayır hasenat yapmak, şimdi biz içindekini bilmiyoruz. Efendim aşikar ettiğini hayır yapıyor, namaz kılıyor, ibadet ediyor, insanlığa yardımcı oluyor. Efendim darda zorda olana yardımcı oluyor. Fakiri, yetimi, gözük, kimseye kötülük yap ha, içindekini dışına çıkarttı. Hatta Hazreti Ömer Radıyallahu Efendimiz Hazreti Ebubekir Sıddık tarafından "Oh bu hanı bunu halife yapın." diye bu şekilde kendisi vasiyet edince Hz. Osman radıyallahu anh dedi ki, ona sordular Hz. Ömer nasıl birisidir? Hz. Osman da dedi ki, onun dışından görülen içi daha güzel. İçi dışından daha güzel dedi. İşte bir insan böyle olmalı. Özü, sözü, her şeyi güzel olmalı ki Mevla Celle Celaluhu, yani iki yüzlü dediğimiz, bir bakıyorsun güzel bir yüz, bir bakıyorsun kötü bir yüz. Bu olmaz. Buna münafık denir. Allah'ım sen gizlediğimi de, aşikar ettiğimi de bilirsin. وَمَا yahfa Gizli değil, عَلَى Allah Allah'a مِنْ Hiçbir şey Allah'a gizli değil. Yani Allah geleceği bilemez vesaire gibi ifadeler kişiyi dinden çıkartır. Allah Celle Celaluhu'nun bilmediği bir şey olur mu? Yani yarattığı kainattaki içini dışını bilmez mi? O yaratmış. İşte ayet ve ma gizli değil Allah Allah'a min şeyin hiçbir şey fil ardı dünyada dünya dediğin zaman burada ne dışarıda kalır yani dünyanın içerisinde denizi mi dağı mı taşı mı insanı mı canlısı mı böceği mi ne fil art <gülüyor> Kur'an Kur diyor yer ne varsa hiçbir şey Allah'a gizli değil. İşte günümüzdeki sıkıntı bu. Yani insanlar ve <gülüyor> yufakuhun bilim de ilerliyor, bin çeşit üniversite bölümlerinde ilmi çalışmalar yapılıyor fakat bir yere geliyor geliyor, ben biliyorum ben öğrendim, yani haşa Allah ne bilir demeye geliyor. Allah yaratmış bunu fiziği, kimyayı, efendim maddeyi, bütün mevcudatı, taşı, toprağı, dünyanın içini dışını ama bakıyorsunuz o ilim ona öyle bir kibir veriyor ki yani ben bildim aa, haşa yaratan Allah ne bilir demiyor ama Tavrı onu gösteriyor. Yani din bunlara nasıl bir e, izahat yapabilir, ne bilir ki? Yani Allah'ın Celle Celalun yarattığı e, mevcudatta anlaman için Mevla sana etkenler vermiş, görmen için göz vermiş. Taşın içini de bile gösterecek sana göz verebilirdi. Ultrasyonlar bakıyorsun, içini gösteriyor. Allah öyle de göz verebilirdi. Yani lazım olduğu kadar kulak vermiş, Öbürü de gösterebil, duyurtabilirdi. Bir balina atlas çok büyük okyanustaki sesi duyuyor. Beş tane Türkiye mesafedeki sesleri duyuyor. Allah ona da o özelliği vermiş, sana da bu özelliği vermiş. Buradan bir kuş uçuyor Afrika'ya, oradaki dalı buluyor, oradan buraya geliyor, buradaki dalı buluyor. Bir insan gözü gördüğü halde giderken şu mem memleket Fatih ne tarafta diyor 50 defa soruyor, adres soruyor yani bir de kuşlara bir şeyler söyleniyor. Kuşlar efendim 5000 bin kilometre 3 bin kilometre uçtukları halde hiç kimse adres sormuyorlar. Efendim geldiklerinde dalını buluyor, gittiklerinde yuvasını buluyor. Allah Celle Celalüne buyuruyor ve Ma'yah faali Allah min şeyin fil ardığı yer yüzünde velafis sema göklerde. Hiçbir şey Allah'a gizli. Değil. Her şeyi Allah bilir. Elhamdülillah. İşte o Allah'a hamd olsun. Her şeyi yerli yerinde yapmış. Her şeyi nizam ve intizam içerisinde. Kul burada haddini bilmiyor. Ve efendim nankörlük yapıyor Rabbisine karşı, onun Habibine karşı, insanlığa karşı Mevla Celle Celaluhu da ona sille vuruyor. Tabii Allah'ın Celle Celaluhu'nun sillesi acele değil. Mevla müsaade eder kul efendim kendini ortaya koyar. Nankörlüğünü tamamlayınca da efendi bardak taşınca Mevla Teala senin defterin kapanmıştır. Elhamdülillah Allah'a hamd olsun. Ellezi o Allah vehebeli. İbrahim İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Allah'ım sana hamd olsun. Vehebeli hibe etti ala kiberi yaşlı olmama rağmen. İbrahim Aleyhisselam 100 küsur yaşlarında, Sara annemiz 90 küsur yaşlarında Rivayetler tabi 99 yaşında, 120 yaşında, böyle tefsirlerde efendim bazıları bu yaşları zikrederler. Efendim bunlar e, net olarak değildir. ayeti kerimede bunlar şu kadar yaştadır denmez. Kiber der, yaşlı, yaşlılık işte 90-100 yaşları. E, yaşlılığımda Mevla bana İsmail, İsmail aleyhisselamı, önce İsmail aleyhisselamı oldu, İsmail aleyhisselamı işte... Hacer annemiz de Kabe'yi muazzamaya getirip bıraktı. Bir önceki ayetlerde geçti. Ve İshak ve İshak aleyhisselam. Yani aralarında bir hayli yaş farkı var. 10 yaş gibi bir fark var. İnne rabbi muhakkak rabbim lesmiu'ud du'a. Duaları elbette işitendir. Yani Mevla Celle Celaluhu kendisine dua edilmesini istiyor. Dua مُخُلْ عِبَادِ ibad. Dua ibadetlerin özüdür. Dua. قُلْ مَا Rabbî, بُكُمْ رَبِّي Sizin duanız olmazsa e, Rabbiniz olarak ne yapayım? Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani dua edin. اُدْعُونِي istecib لَكُمْ Dua edin, kabul edeyim. Hatta İbrahim bin Ethem'e soruldu. اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Allah dua edin, kabul edeyim, edeyim diyor. Fi inna nedu felay iste cavlana dua ediyoruz kabul olun maatet kulubu kuminaşeti eşya on şeyden kalbiniz öldü. Ee, şey, şimdi siz diyorsunuz ki Allah'ı tanı arafdimullah ter ta tanıdığını tanıdığınız söylüyorsunuz, benim tuhaf Allah akıyla kuluk etmiyorsunuz. Bakarım tüm kitab Allah Allah'ın kitabını okuyorsunuz, benim tamamıyla onun amel etmiyorsunuz. Ve daim hübe Rasulullah'a sorsun peygamberi sevdiğini söylüyorsunuz, benim tette biri olana uyumuyorsunuz. Ondan sonra ve daim iddia diyorsunuz. Hubbel <gülüyor> cenneti sevdiğinizi söylüyorum. Velem testiğdülah. Hiçbir şey hazırlık yapmıyorsunuz. Namaz yok, ibadet yok. Ve daimetim kafenler. Cehennemden korktunuzu söylüyorsunuz. An velem tentenizin yok. Günahlardan kaçmıyorsunuz. Ve daimetim adabeti şeytan. Şeytanı düşmanım diyorsunuz. Ve waaleetum buhu. Emrinden çıkmıyorsunuz. Ne diyorsa onu yapıyorsunuz. Yani sorulduğu gibi bu cevabı vermesi. işte büyüklerin hali böyle oluyor. Ee, orada. Ahirete hazırlıklı olun. Ve altın bi uyu bi gayrikum diyor mesela orada. Başkasının ayıplarıyla meşgul oldunuz ve terettüm bi uyu bi Kendi ayıplarınızı görmediniz. Allah Allah. Şimdi burada innehu lesemiu'u dua.'' Allah duaları kabul eder. Yine hadis evlerine geç, geçiyor. Ya gafil olan kalpten de Allah duaları kabul etmiyor. Yani burada bir e, hüslü teveccüh gerekir. E, o 40. ayet İbrahim Suresi Rabbi, ey Allah'ım اِجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَا namazı kılan ve min zürriyeti, zürriyetimden de yani hakkıyla namazını kılan zürriyetimden de namazını hakkıyla kılan, namaz namaz olmayan namaz konuşulmayan bir e, ortam bir sohbet veya bir meclis veya bir insan eğer bütün hayatını namaza ayarlamıyorsa ahiret gider. Çünkü bizim öncelikle Allah'a kulluk yapmamız bütün hayatımızı öğleyin namazı gelecek, nasıl kılacağım? Yola çıkacaksın ikindi namazında abdestimi alayım, ona göre kendimi ayarlayayım. Namaza göre hayatımızı ayarlayacağız. Allah bize Celle Celal'ü yaşanan bir din, yaşanabilir bir din kuralları Allah'ın dinini yaşama imkanı müsaittir. İnsanoğlu, Allah'ın dinini yaşama özelliğine göre yaratılmıştır. Koca İbrahim Aleyhisselam, Allah'ım namazını kılan ve zürriyetimden de sana hakkıyla namaz kılan zürriyetler nasip eyle. Rabbena ey Rabbimiz ve tekabbel dua, duamı kabul eyle. En makbul duasını nereye yapıyor? Sana namaz kılan, ve zürriyetimden de namaz kılan bir zürriyet nasip eyle. Yani duayı böyle yapmak lazım. Allah'ın marifetullah nurunu kalbimize doldur. Habibinin sevgisini kalbimize doldur. Kulunda görmek istediğin kemalatı asaleti bizlere nasip eyle. Bizleri kul olarak yapmamız gereken namazımızı, orucumuzu, zekatımızı, haccımızı her şeyi yerli yerinde yapmaya muvaffak eyle. Allah'tan isterken de bunu istemek lazım. Bir insan Allah'a kulluğunu tam yaparsa Allah Celle Celaluhu o kuluna ne lazımsa Onları zaten lütfeder Lütfeder İbrahim Aleyhisselam ne diyor burada Efendim şu veya bu demiyor Sana hakkıyla namaz kılan Yani kulluğunu ispatla Mevla Celle Celaluhu sana gerekeni Efendim lütfunu gösterir Rabbena Ey Rabbimiz Ben ağfirli Allah'ım beni affeyle. وَلِوَالِ دَيْيَ annemi babamı affeyle وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ mü'minleri affeyle يَوْمَ يَقُومُ hesap hesap gününde hesap gününün kaim olduğu görüleceği tayin edileceği o günde Allah'ım beni ile kişi önce kendisinin affını isteyecek önce kendinden başlayacak yani kendini düzeltmeden yedi mahalleyi öteye değil önce kendin Allah'ım beni ile insanın önce kendisine Allah'ın dinini yaşayacak, namazıyla, ibadetiyle, taatiyle ondan sonra siz namazınızı kılın, orucunuzu, ibadetinizi yapın. Önce nefsi ıslah, sonra nesli ıslah, cihat dediğimiz şey on bir tane madde sayar. Önce kendisinden başlar. Sonra kendisinin birinci derecede alakalandığı, yakın çevresiyle alakalı zarar vermeyecek etrafına. Onları ıslah et. Sonra akrabalara, anne babaya gelir. Sonra yakın akraba, sonra uzak akraba. Sonra komşuları, sonra mahallesi, sonra bölgesi, sonra insanlık. Ve bunları ıslah etmeye çalışır. Islah olmuyorsa 11. maddede ifsad edenleri atülül müşriki, müşriklerle savaşın. Onlar... Efendim kötüler ortadan kaldırılır ki mazlumlar selamet bulsun. Yani e, kötüleri ortadan kaldırmazsan onlar milletin canına malına tasallut ederler. O manada onları derdest etmektir. E, günümüz tabiriyle etkisiz hale getirmektir. İbrahim aleyhisselam Rabben afirli Allah'ım beni affeyle. ve valideyye annemi babamı affeyle. Veli müminleri yevmi yekumul Hisap hesap gününde. Şimdi Velivali valideyye kelimesi burada kullanıldı. Müfessirler diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam'ın Veli valideyye yani e, Annesi tam Müslüman da ama babası kafirdi. Peki babası kafir olmasına rağmen Onun affını istemek. Kafir bir baba için Allah'ım merhamet eyle Allah'ım onu affele denmez. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Annesi e, o zaman Tabi daha Resulullahımız peygamber değil. E, ...vefat ediyor... ...kabre konuluyor... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ziyaret etmek istiyor... E, ...tabii şimdi bu... ...İslam alameti yok... E, ...daha belki Hanif... ...yani putperestlik yapmadı... ...ancak... E, ...burada bir İslam dairesi de oluşamadığı için... ...Allah bilir orada... ...müsaade istedi... ...Allah'ım ziyaret yapabilir miyim... ...Mevla müsaade etti... ...Allah'tan affı mağfiret istedi... ...o hususta... ...Efendim ona müsaade edilmedi... ...yani... Bu e, hüküm Allah'ındır. Yani orada müşriktir, kafirdir demek e, mümkün değil. Ancak orada öyle bir çizgiler var. Çizgi var. Yani bir Müslüman bir kafire orada biz e, rahmet okuyamazsın. E, çünkü Allah gazap ederken senin rahmet okuman Allah ile dalga geçmek olur. Haşa. Bu meselelere dikkat etmek lazım. İşte toprağa bol olsun gibi Anadolu tabiriyle ülkemizin ifadesinde bu tür ifadeler kullanılır. Şimdi... İbrahim Aleyhisselam babasının durumunu yani küfür mutlak içerisinde olduğunu bilemiyor neticede bir insan efendim orada dua ediyor Allah mahvett diyor efendim sonra onun e, böyle putperes bir kafir olduğu kendisine bildirilince mesela Musa e, Nuh Aleyhisselama e, Ya Rabbim evladımı istiyorum gemiye binsin evlat ve la tukhati min filledine zalim zalimler hususunda beni muhatap alma ondan sonra dedi ki Ya Rabbim sen her şeyi bilir ben bilemem Ondan sonra e, bu meseleden beni affet ya Rabbim dedi ha, Nuh Aleyhisselam. Ancak yani e, burada e, İbrahim Aleyhisselam kendisine bu hüküm bildirilmeden evvel, ondan sonra e, kafire rahmet okunmayacağı meselesi de bu şekilde inceliklerle anlaşılmış oluyor. Burada izahatlar uzun uzun konuşulmuştur. Evet, 40. İkinci ayeti kerimeye geldik. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ Asla ve kat'a zannetme, düşünme. Allah Allah'ı gafilen, gafil. Allah her şeyi bilir dedik. Allah gafil değil. Şimdi olayın, yani ayetin ruhunu şöyle izah etmeye çalışalım. Yani dünyaya baktığımız zaman küffar o alemin gücü var, kuvveti var, yetkisi var, etkisi var. E, parası var, tankı var, tüfeği var. Bakıyorsunuz bir firavun alem bir ülke. Efendim ülkemizin bütçesi kadar silaha bütçe ayırıyor. İşte Amerika dediğimiz dünyanın başına bela oluyor. Allah ona kuvvet veriyor, gitki veriyor. O da diyor ki ben dünyayı yok ederim diyor. Firavun da aynı. Baktı ki bütün gücü var, Efendim, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti 600 bin, adamın 3 katı ordusu var. 1 milyon 600 binden bahsediliyor. Musa Aleyhisselam'ın 650 bin, 700 bin ümmeti var. Ee, yani Müslümanların taraftarının 3 katı ordusu var. Dedi, benim önümde kimse duramaz, ben yıkar geçerim dedi. Ee, şimdi... Far hep böyle hesap eder yani yedi düel toplandı Çanakkale'de. Dedi ki biz bu kadar güçlüyüz önümüzde Osmanlı bir bunları bir celsede yok ederiz Şimdi ben Allahhaffilen an yamelul zalimun o zalimler insanlık düşmanı emen din düşmanı Allah'a peygambere ihanet etmiş ee, Musaalesin ama ihanet ediyor Allah'a başkaldırıyor. Zannediyor ki efendim önümde kimse yok, Allah'ın gücünü hesaba katamıyor. Geliyor denizin kıyısına Musa Aleyhisselam geçiyor, Firavun orada yok oluyor. Efendim İngiliz garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var. O çelik zırhlılar geldi, efendim biz bir anda yok edeceğiz. Ecdat orada Çanakkale'yi geçti misal, İngiliz orada boğuldu. Onların gemileri yerin dibine, cehennemin dibine gitti. Peki, şimdi, e, lakin bunlar en sonunda Firavun 40 sene sonra biz bunları gördük. Ama 40 seneye kadar bütün güç kuvvet onların. Şimdi küfür alem'e baktığımız zaman güç kuvvet onların gibi görülüyor. Müslümanları, fakirleri, muhtaçları, Afrika'yı, Orta Doğu'yu yok ediyor, mahvediyor, öldürüyor, derdest ediyor. Walla taḥsebann Allāh, asla ve kat'a. Allah'ı zannetmeyin, gafilen gafil, yani habersiz, yani Allah Celle Celaluhu bunlardan bir haber, efendim gavur istediğini yapıyor, zulmünü istediği gibi yapıyor, Afganistan'ı, Pakistan'ı, Afrika'yı yok ediyor, efendim ülkemize zararlar veriyor, İslam alemini mahfup perişan ediyor, yo yo, amma ya'meluz zâlimlerin zalimlerin yaptıklarından... Amma o şeyden ki, genel bir mana, o şeylerden ki... Efendim ço çocukları öldürüyor, bebeleri öldürüyor, insanların mallarını alıyor, derdest ediyor. Ama o şeyler ki, ismi mevsul denir buna. Ya'malu, yapıyor zalimin, o zalimlerin yaptıklarına Allah kafir değil. Ya İnnemâ ancak, ancak, yuekhiruhum, onlara Mevla mühlet veriyor. Tehir, Türkçe'de kullanıyor, tehir ediyor. Tehir ediyor, liyevmin öyle bir güne ki... Teşhasun, teşhasu kelimesi teşhasunun üzerine durmak lazım, fihi o gün elapsar gözler, teşhas kelimesi böyle dehşetten gözleri fırlayacak, onları diyor öyle bir hale getireceğim ki diyor, gözleri yerinden fırlayacak diyor, dehşete kapılı biz ne yaptık biz, biz ne yaptık Mevla çağıracak, gel bakalım etrafı çevrilmiş, bir yere gitme imkanı yok, gücü kuvveti yok tek başına, ben sana güç vermedin mi? Kuvvet vermedin mi? İmkan vermedin mi? Yetki vermedin mi? Efendim silahını, tankını, tüfeğini vermedin mi? Verdin ya Rabbim. E peki öbür taraftaki Filistinli'nin tankı, tüfeği var mıydı? Yoktu. Peki sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Efendim onun yarım bir ekmeği vardı bana kulluk etmeye çalıştığı halde onun da ekmeğini yok etmeye çalıştın. Onun da elinden almaya çalıştın. Onu öldürmeye çalıştın. Evet. Ondan sonra benim mülkümde bana meydan okuyacaksın, hakaret ettin, istediğini yaptın, zannettin ki bu hürriyet hep devam edecek. Öyle bir şey yok. Ölünceye kadar, ölünceye kadar küffar ve alem ölünceye kadar Allah'ın tanıdığı mühletin farkında değiller. Ama bütün İslam alemi doğduğundan itibaren Allah'ın verdiği ömür sermayesinin geçici ve emanet olduğunu bilirler. Onun için bütün güçleriyle Allah'a nasıl kulluk edelim diye uğraşırken... Efendim sefih insanlarda hayatın tadını çıkar boşver derler Boş ver derken Efendim ölüm gelir erken ahirette işte gözler yerinden fırlar ne yaptık biz Bize bir kaya gösterin kafamızı parçalayalım Geçti işte Yunus Emre onu diyor eyvah demeden Allah diyelim İşte mesele bu Ey zalimler siz Allah'ı gafil zannetmeyin Mevla size mühletler veriyor Mühlet veriyor en doğrusunu yapıyor. Mevla Celle Celaluhu mühlet veriyor çünkü bir günah veya yanlış yaptığı zaman hemen derdes edip ona efendim cehenneme atsa ne yaptım ki olacak? Sonsuz kudret sahibi olan Allah müsaade ediyor tam yıl, 50 yıl 60 yıl firavunluk yapıyor, Nemrutluk yapıyor, putperestlik yapıyor. O elindeki bütün gücüyle, kuvvetiyle mazlumlara, mağdurlara, kadınlara, çocuklara, yetimlere, muhtaçlara öldürüyor, yok ediyor, mahvediyor. Efendim çalıyor, Afrikayı sömürüyor. Efendim ülkeleri batırıyor, ekonomik yaptırımlar yapıyor. Ya ki dünya zaten geçici. Ondan sonra innema yuahiruhum Allahu zalimlere mühlet veriyor yeciktiriyor Liyamin öyle bir güne ki teş hasu dehşetten fırlayacak fihi o gün elebsar gözler diyor. Yani bu bir gözler yerinden fırlama meselesini şey olarak anlamak lazım. Öyle bir dehşete aman Allah'ım! Ne yaptın ben? Ne yaptın? He? Ne yaptın? Allah'ın mülkünde Allah'a meydan okudun. Allah'ın peygamberlerine hakaret ettin. Alimlere velileri tahkir ettin. Efendim mazlumları, mağdurları, fakir, fakirleri, çocukları, bebekleri katlettin. Yani ondan sonra insanlık, medeniyet, uygarlık vesaire. Cümlelerle, yaldızlı cümlelerle dışını sıvazla, içinde bütün zehiri doldur. Bu şekilde bir dünya. Allah Celle Celaluhu her şeyden haberdardır. Onun için biz kendimize acıyalım, kendimizi sevelim. İnsan kendini kandıramaz, Allah'ı hiç kandıramaz. Onun için biz kendimizi acıyalım. Efendim kimin ne yaptığı değil. Biz ne yapıyoruz? Biz nasıl Allah'a kulluk ediyor ona bakacağız. Hayatım boyunca ben buna bakarım. Ben ne yapıyorum? Yani şu yanlış, bu yanlış, bu kötü, bu kötü. Tamam bunları anladık. Ben ne yapıyorum? Ne kadar namaz kılabiliyorum? Ne kadar ibadet, ne kadar zikir yapabiliyorum? Ne kadar Rabbime kulluk edebiliyorum? Ne kadar efendim millete yemek yedirebiliyorum? Evlenemeyen kaç kişiyi evlendirebiliyorum? Yüzlerce kişiyi evlendirdik elhamdülillah. Allah'ın nimetleri konuşulur. Yani ne kadar mazlumlara sahip çıkabiliyorum. Çıkabildiğimiz kadar daha da fazla, daha da fazla. yapılacak. Ahiret terazisinde şefkati koyacağız biz. 43. ayet Muhtein Onlar suratli bir şekilde yani emre itaat fakat emre itaat ne olduğunu göreceğiz. Mukne'i kaldırırlar sehum başlarını suratli. Böyle başka yapılacak bir şey yok çünkü. Mevla Celle Celaluhu Dünyada başı dik gezenler, yani Allah'a dik başlı olanlar, He. Müslümanlar Allah'a dik başlı değil. Allah'a başları rükuda eğilir, secdede yere kapanır. Ama öbürü kafasını kaldırır. Efendim Allah'ı beğenmez, hükmünü beğenmez. Muhtâine orada göreceğiz diyor Allah suratlı bir şekilde hem de öyle bir hızlı ki muhne'i kaldırır usehum başlarını e işte buradaki ayetin izahatına baktığımız zaman çenelerden Mürselat suresi var gelecek efendim zincirler takılacak kafa gerdirilecek gerdirilecek gerdirilecek suratlı bir şekilde diyor hem de yavaş değil bu kafa efendim tam böyle e, e, enseye geliyor yani kafa burada böyle kafa kaldırılıyor Kafa kaldırılıyor diyor. مُحْتَعِنَ سُرْعَتْلِي مُقْنِعِ Kaldırılmış. رُؤُوز baş. لَا يَرْتَدُ Çeviremiyor. اِلَيْهِمْ Efendim onlara sağa sola. تَارْفُهُمْ Yani gözlerini çevirme imkanı yok. Niye? Orada artık kenetlendi. Kafa ensede. İki eller buradan tersine çevrilmiş. Ayaklarla burada birleştirilmiş. Küffar-u alem sonsuz böyle azap oluyor. Kabul etmiyorum, reddediyorum, inkar ediyorum. Onlar inkarla olmaz. Yazın ortasında birisi... Yani, Efendi odun hazırlıyor, kesiyor, istifliyor falan. Öbür de diyor ki ya yazın ortasında odunla ne uğraşıyorsun? Hava sıcak zaten, yanıyoruz. Yanıyoruz ama üç ay sonra kar yağınca üşümeye başlıyor. Kabul etmiyorum, kış diye bir şey yok. Ben kışı reddediyorum. Anladık, reddediyorsun. Tamam, üç ay sonra kış gelecek. Yani kışın geleceğine inanan insan, ahirete inansa, efendim ahirete hazırlık yapar. O kadar mı efendim, inanç hususunda? Hey efendim bilgili, kültürlü, akademik ünvan vesaire. 30 yıl eğitimler veriliyor, bir defa Allah'tan bahsedilmiyor. 30 yıl boyunca insanlara bir şeyler anlatıyor, bir defa Allah sevgisini anlatmıyor. Yazık olmuyor mu? Yazık olmuyor mu? Allah'ın mülkündeyiz ya. Sonuç ne olacak? Akıbet ne olacak? İşte bu ayetler bu olacak. Muhteine mukneye onların kafalarını kaldıracağım diyor. O kafaları havada gezenler, bana kafa kaldıranların onların kafalarını çakacağım diyor Allah. La yertedü ileyhim tarfuhum. Gözlerini sağa sola çeviremeyecekler diyor. Ve ef'idetuhum. Onların kalpleri heva harap olmuş. Ne yaptık biz ya? Biz nasıl Allah'a böyle karşı çıkıyoruz? Ne yaptık biz? Kalpleri harap. Ef'idetuhum. Onların kalpleri heva. Yani boş efendim harab olmuş. Ne yapacaklarını şaşırmışlar ve kulubum khawiyetun khaliyetun. Laysa fiha şeyun li kesetil vecel işte tefsirde geçiyor. Kalpleri yani bir şey düşünemiyor. Dünyada kibir vardı, gurur vardı, baş kaldırıyordu, Müslümanları hor görüyordu. Orada korkudan düşündüğü tek şey titriyor. Titriyor. Başka bir şey düşünemiyor artık. Cehennem ateşi de etrafını sarıyor. Peki. Şimdi Rabbimiz 44. ayet. Sure-i İbrahim. Ve enverin nas. insanlara ikaz et. Habibim ya Muhammed s.a.s. Ey insanlar. Yevme ye'tîmul Azap geldiğinde. Azap geldiğinde. Şimdi biz bunları dünyada duyuyoruz. İşte dünyada bu bize söyleniyor. Yazın ortasında adam Afrika'da yaşamış. Türkiye'ye gelmiş. Hiç adam kar diye bir şey görmemiş. Efendim çatta yaşamış, çölde, çölde su bile görmemiş adam. Diyoruz ki bak burada yaşıyorsun, burada ev tuttun ama iki ay sonra kış gelecek, kar yağacak, odun hazırla. Kabul etmiyorum, öyle bir şey yok. Biz sıcaktan başka bir şey bilmiyoruz. Tamam da ben sana söylüyorum. Yani bunlar var. Peygamberlerin vazifesi bize öldükten sonra bir hayat var söylemeleridir. i̇mam Azam buna şöyle bir misal veriyor. Anne karnındaki bir bebekle konuşma imkanı olsa. Bak ey bebek, dünya diye bir şey var. Efendim dağlar var, ovalar var, denizler var, nehirler var. Şimdi o çocuk o dünyada. Ya böyle şey olur mu ya? Reddediyorum, kabul etmiyorum. Ya tamam da var. Şimdi peygamberler de bize diyorlar ki, bak beyler, insanlar. Öldükten sonra bu dünyadan milyon kez büyük alemler var. Cehennem çok büyük feyninle Beyne mensir etme Me Beyne menki Bey il kafiri eyyam Eyyanfir rakim Mu Buhariisi Bir kaâfirin iki omuzu yü, Efendim surattı koşan bir atın üç günlük mesafesi kadardır 450 kilometre İstanbul Ankara' kadar bir kafirin omuzu kabul et, etme o senin sorunun ama peygamber haber veriyor Ha söylüyor sana. Bir bebek dünyayı anlayabilir mi? Nasıl anlayacak orada? anlayamaz. Ha, peygamberler de bize bunu söylüyor. Yani burada yapılacak iş, velendirin naz insanları ikaz et, yemeye eti azap geldiğinde. Fe yekulu Allah'ın emrini, peygamberin sünnetini, insanlığı, adaleti, şefkati, merhameti, yere düşürmüş, cömertliği, merhameti yok etmiş zalim. Rabbena, ey Rabbimiz! Bunu diyeceksiniz diyor, haber veriliyor. Akhirna, <gülüyor> bize biraz mühlet ver. İlâ ecelin karib. Azıcık bir karib, bir müddet. Azıcık bir şey, yani bir hafta, ay bir ayda yeter. Ee, ne yapacan? Nucib da'veteke. Senin emirlerini Rabbim Allah diyeceğim dediğini yapacağım. Hani sen Allah'a böyle yemiyordun? He? Ve nettebiyeur rusûl, peygambere tabi olacaksın. Hani peygamberin sünnetlerini devre dışı bırakıyor adam? Adam din adına ortaya çıktığını söylüyor, din adına konuşuyor, peygamberi devre dışı bırakıyor. Ölürken peygambere tabi olacağım diyor. Bu nasıl bir şey? Böyle sıkıntılar da var. Peygambersiz bir din ortaya koymaya çalışan dinsizlikler çıktı. Yani gavurluk sadece bir tarafta değil. Din adına efendim, insanları gavur etmeye çalışan işler de, bunları da konuşmak lazım. Ayetler gelmişken bunları da söyleyeceğiz. Peygamberi devre dışı bırakarak onun mübarek sözlerini ama yan anil heva o hevasına göre konuşmaz. İnhu illa vahyun. Allah ona bildiriyor. Yuha <gülüyor> vahyi size söylüyor. Peygamberin ilahi buyrukları, Allah'ın talimatları onu bize duyuruyor. Diyor ki ben peygambere uymaya gerek yok. Peygamberi devre dışı bırak, onun sözlerini devre dışı bırak. Peki bu ne? Ölürken Kuran işte Kurana tabi olacağız şu anda. Kurana bakıyorum ben. Kuran bana diyor ki, efendim ölüm anında siz Allahım sana tabi olacağız. Başka wanette bir uğrussül peygamberlere de tabi olacağız. Ne olaydı da Hazreti Muhammed s.a.s. mesela Furkan suresinde de var bu. Ya beyle taaleteni lemettekiz fulanın halil'a. <gülüyor> ne olaydı filanca dalaletin yolunda gitmeyi de efendim peygamberi bırakmasaydın ve kâhâle yevmeyi addûz zâlimu alâ yedeyhî Zâlimler diyor ellerini ısıracaklar ne yaptık biz peygamberi niye terk ettik vesaire bir nettebiye rusûl peygamberlere tabi olalım ve pişman olacaksınız ama iman ehli İslam ehli Ya Rabbim biz sana tabi olduk namazımızı kıldık aha namazımız aha orucumuz ''Aha peygamberin sünneti, aha sakalımız, aha çarşafımız, aha Kur'an'ımız, aha selamımız. ''Esselamu aleyküm dedik. Senin yolundan ayrılmadık, ticaretimize dikkat ettik, yuvalarımıza dikkat edin. ''Ve net tebiye olursun.'' ''Evelem tekunum'' mevla soruyor. ''Zalimlere tabii bu. Onları duyur'' diyor Allah. Şimdi ''duyur'' derken de duyuruluyor işte, şu anda duyuyoruz. Efendim, hisse alan alıyor, son nefeste pişman olmayayım diye almayan almıyor. Evelem tekunu, siz değil miydiniz? aksamtum yemin ediyordunuz. Min kabl evvelden. Ma min zeval, bizim gücümüz, kuvvetimiz, kudretimiz. 28 Şubat'a ne dediler? Bin biz efendim, gavurluğu devam ettireceğiz dediler. Ne oldu? Yıkıldılar, gittiler. Çoğu da gitti ahirete. Nereye giderse gitsin. Rahmet okuyacak değiliz. Sen kimin mülkünde kime kafa tutuyorsun? Kime meydan okuyorsun? Yani biz bin yıl Allah'ın mülkünde Allah'ı yasak edeceğiz demeye getiriyor vesaire. İhtilaller yapıyor. Allah'a karşı ihtilal yapıyor. Efendim, Allah'a kulluk yapmak isteyenlerin önüne setler geçiriliyor. Vesaire i̇şte, işte buna benzer işler. Bunlar yapılabilir mi? Dünyada Mevla fırsat veriyor, müsaade ediyor. Niye? Müsaade ediyor, Allah'a kulluğunu ispatla. Müsaade ediyor, sen de isyanını ispatla. Kurban olduğum Rabbim. Evelem tekunu değil miydiniz? Aksamtum yemin ediyordunuz min kabul evvelden. Ma'akum min zeval. Bize zeval yok. Bize bir şey olmaz. Gücümüz, kuvvetimiz, kudretimiz, efendim etkimiz, yetkimiz, iktidarımız biz güçlüyüz. Biz efendim işte Firavun gücür güçlüyüm dedi. Kimse bize bir şey yapamaz. Ne oldu? Ve oturdunuz fi mesakin illadina vallamu. Sizden evvelki benim mülkümde bana asi olmuş. Kavimlerin yerlerinde oturdunuz. Benim dinimi kaldırmışlar. Allah'ın dinini kaldırmış. Allah demeyi yasak etmiş. İslam'ın ahkamını yasak etmiş. Ne oldu onlar? Gitler ahirete. E sen de gideceğim biraz sonra. Onların yerinde oturuyorsun, kurban olduğum Rabbim. وَسَكَانْتُمْ Oturuyorsunuz. فِي مَسَاكِنْ لَزَالَمُ Benim hükmümü, Kur'an'ı yasak etmiş, dini yasak etmiş, İslam'ı yasak etmiş, ahkamı dini kaldırmış, e, öyle ortamlarda, memleketlerde yaşıyorsun. Senden evvelkiler yaşamadı mı yaşadı. Ne oldular? Gittiler ahirete. Şimdi sıra sende. Sen de gideceksin. وَتَبَيَّنَ o Siz görüyorsunuz, keyfe فَعَلْنَا Onlara ne yaptık, onların yurtları, Lut Aleyhisselam'ın kavminin olduğu yer nasıl yerin dibine battı Sali Aleyhisselam'ın kavmi nasıl yerle bir oldu depremlerde vesaire görmüyor musunuz ya kalıntıları görüyoruz şimdi bu ayet-i kerimede de ince bir mesele var onu da söyleyeceğim Ve darabna lekumul emsal size böyle misaller veriyoruz şimdi Kur'an-ı Kerim Ve tebeyyene lekum keyfe feallnabihim onlara neler yaptığımızı görüyorsunuz bu arkeolojik bir kalıntı demektir bu yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim o kalıntıların olmasını bir ibret vesilesi kılıyor. E şimdi diyelim ki bin sene evvel, beş bin sene evvel yaşamış işte oradaki kalıntılar, puta tapmışlar, heykel yapmışlar. Farklı bir inanışta olmuşlar, farklı bir çizimler yapmışlar. Bunların... Tek Allah inancı yok bunlarda. Nereden anlayacağız? O kalıntılardan anlayacağız. Kur'an-ı Kerim bakın onlara diyor. ha Demek ki bunlara bakıp, vay be bunlar Allah'a asi oldular, Allah'ın mülkünde, ölüp gitti de Biz de böyle yapmayalım. Allah'a kulluk edelim. Sen şimdi bunları yok edersen, ortadan kaldırırsan. Böyle bir yapı var. İslam'dan bağdaşmayan yapılar. İşte o şey yapılar. da iş midir, ne derler? İşte o yapılar. Harici yapı. Yıkma yapısı vesaire dinle alakaları yok. Kila bunlar arasında. Cehennem köpekleri yok edeyim. Niye yok ediyorsun? Peki yok edersen Mevla Teala evvelki kabimleri olanları siz görün. E neyi göreceğim? Yok etmişin her taraf dümdüz ara. Gör neyi göreyim? Yok olmuş. Dümdüz arazi. Yok ediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık var mı? Kur'an-ı Kerim'de bu konu geldi netleştiriyor ve seken tun fi mesakin illedenallahu zalim sizden evvelki zalimler orada oturuyorlardı ibret alın onlar benim mülkümde bana asi oldular hepsinin kökleri kazıldı yok oldu ve tebeyyen lekum siz görüyorsunuz tebeyyun beyan edildi açıklandı lekum keyfe fealebi onlara neler yaptık ve darabna lekumul emsal size onların nisellerini veriyoruz şimdi alamet olacak ki göreyim alamet yoksa neyi göreyim o zaman o alametlerin kalması hususunda Kur'an-ı Kerim bu, bunlara mesela fihi ayatun beyinatun. Ayat-ı beyinat var diyor Kabe'de. Makamı İbrahim. İbrahim aleyhisselam ayak izi. Bir kalıntı bu. E şimdi Kur'an ayat-ı beyinat diyor. Yani bakıyorsunuz yapı bunları peygamber türbelerinin yok edilmesi kaldırılması. Şu. Yani şimdi bu tür şeyleri efendim dine mal etmek doktor olmayan birinin yanlış teşhis yapıp ...bir insanı öldürmesi böyle doktorluk mu olur demek kadar bir cehalettir. Çünkü bu kişi doktor değil. Bu da benim dinimle alakası olmayan bir işi yapıyor. Bunu din adına konuşmak doğru değil. İslamofobi vesaire dedikleri şeyler. Bu bir iftiradır. Ve Allah'a saygısızlıktır. Peygamber'e ve dine saygısızlık çok kolay cehenneme götürür. Lütfen. Yani yapılan şey dine uyuyor mu uymuyor mu? Buna bakarız. Din bunu söylüyor mu söylemiyor mu? din söylemediği halde din adına biri bir şey yaparsa hem dine iftira etmiş oluyor ve onun adına da dine saldıranlar da efendim Allah'a saygısızlık yapmış oluyor. Biz dinin aslını konuşuruz. Efendim bozuk tarikatı konuşmayı, Bozuk tarikatı alıp da tarikata hakaret etmek ne kadar beyhude ise yani doğrusu efendim yanlış bir kişiye, bir siyasetçiye kızıp bütün siyasetleri kötülemek ne kadar kötüyse bazı şeyler yanlış hain bir askere kızıp bütün askeriyi kötülemek ne kadar yanlışsa olur mu böyle bir şey? Askeriye insanların canını malını Allah askerimize cesaret nasip eylesin. Yani cümleleri dikkatli kurmak lazım. Yanlışa kızıp dine Allah'a peygambere hakaretler bunlar çok talihsiz sonuçlar ortaya çıkartır. Bu ayeti kerimeyi de bu şekilde izah etmeye çalıştık. 46. İbrahim Suresi ve mekeru Onlar hileler kurdular. Kur'an-ı Kerim'de hile ile ilgili ayet geçince ve kuvve. Ey Müslümanlar kafirlere bütün gücünüzle hazırlık yapın der hile meselesinde hazırlık yapın demez. Çünkü adam sana dost görünüyor, candan görünüyor, arkadaş görünüyor, sana yardımcı oluyor. Meğer senin Merhametin de nasıl tuzağa çekmeye çalışıyor. Kur'an-ı Kerim ve mekeru ve meker Allah der. En meşhur ayet. Onlar hileler kurarlar. Hilenin karşılığını veren Allah'tır. Hileye cevap verecek ancak Allah'tır. Bir kulun bununla baş etmesi mümkün değil. İhanetle baş etmesi. Mevla ihanete de müsaade etmiyor. Mutlaka belalarını buluyorlar. Hainlere Mevla müsaade etmiyor. Ve kad mekeru hileler kurar zalim diyor mekruhum onların hileleri ve tekrar mekruhum onların hilelerinin karşılığı Allah katındadır. Onların hilelerini başlarına geçirecek olan Allah'tır. Allah onların müstahakkını verir diyor. Burada ey insanlar onların hilesine karşı hazırlık yapın hazırlıklı ol öyle demiyor. Mesela işte orada ve aidullahu mesataatun minkum eyümüş Küfara karşı gücünüzü hazırlayın. Mesela şimdi silahlar yapılıyor, ihalar, sihalar vesaire. Rabbim küffarı alemle efendim çok çok galebe çalacak efendim güç, kuvvet, silahlar nasip eylesin. Ama hileye karşı yapabileceğin bir şey yok. Yani baş edemiyorsun, adam senin arkadaşın gibi görülüyor, sen hainsin diyemiyorsun. Fakat ihanet ediyor, Mevla belasını veriyor. Hainlerin belasını veren direkt Allah'tır. İşte burada onlar hileler hileler kurarlar. Burada mekerû mekran mekra kelimesi mefhul mutlak burada. Yani burada tekit ediyor. Hile kurmakla hileler kurarlar. Adamların işi gücü bu. İsrail'in yapısı, İngiliz yapısı, dost görünüyor. Ya sen iyi bir müttefiksin. Ondan sonra eline geleni yapıyor. Çelme takıyor. Sen iyi adamsın diyor vesaire küfür halin ve bakıyorsun. Efendim teröristlerle işbirliği yapıyor vesaire. Artık bunlar net. Hileler kurarlar. Onların hilelerinin karşılığı Allah katındadır. Mevla onların müstehakkını verir. Ve inkâne mekrûm. Onların hileleri li tezûle minhul cibâl diyor. Dağları yerinden kaldıracak kadar büyük olsa bile. Burada bir kısa anlatılıyor. Uzunca da bir rivayet olmuş. Bu Nemrut rivayetlerde farklı isimler de geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'a soruyor Nemrut. İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki yerlerin... Ee, Haşa yerlerin ilahı benim diyor. Göklerin ilahı kim diyor? İbrahim Aleyhisselam da yerlerin ve göklerin ilahı yani sahib Allah'tır. Onun üzerine diyor ki ben o zaman göklere çıkacağım diyor. Göklerin ilahıyla da çarpışacağım. Oraları da diyor yok edeceğim. Yerlerin göklerin sahibi ben olacağım diyor. Aynısını Firavun da yaptı. Burada anlatılıyor. İşte büyük bir efendim kartaldan büyük kuşlar vesaire uzun de uzun değnekler yaptı. Burada rivayet var. Efendim kaynakları da verilmiş. Efsane falan değil. Böyle uzun değnekler yapılmış. Değneklerin uzarına, önlerine etler konulmuş efendim. O şey kuşlara o şeyler bir de sal yapılmış böyle oturak yani. Paraşüt gibi diyeceğim. Fakat bu sefer yerden bunlar 8-10 tane kuş neyse havalanıyor. O şey etleri yukarı doğru günlerce aç bırakıyorlar onları. Burada uzun uzun anlatılıyor. Bunlar yukarı doğru uçmaya başlıyorlar. Bir hayli göklere çıkıyorlar. Ondan sonra oradan oklar atılıyor. O attıkları oklar da kanlı geri geliyor. Firavun da aynı şekilde, büyük bir ayet-i kerimede de geçiyor. Kendine kuleler yaptı Nil Nehri'nin kıyısında. Sonra da o yıkıldı. 30 bin, 40 bin insan orada efendim öldü gitti vesaire. Kendisi Nil nehrine düştü. O attıkları oklar da kanlı geri geldi. Mevla Celle Celalü müsaade ediyor. Mesela kafire niye veriyor? İşte bundan dolayı. Veriyor, veriyor, azgınlaşıyor, azgınlaşıyor. Ne zaman ki tamam efendim gavurlukta zirveye vardım derken anında derdes ediliyor. Firavun gibi denizin dibinden cehennemin dibine. Şimdi bu Nemrut'ta o kuşlarla efendim göğün katına çıkıyor, bir hayli yükseliyor. Oradan oklar atılıyor. Tekrar efendim o okları aşağı doğru tutuyor. Onlar da o... Etleri yiyeceğiz diye uğraşırken tekrar aşağı iniyorlar. O şekilde, efendim diyor ki işte yerlerin sahibi de benim, göklerin sahibi de benim, benim gücüm her şeye yeter. Mevla Celle Celaluhu işte bunun yaptığı bu kendine göre Allah'a meydan okumasının karşılığında Mevla Celle Celaluhu ona da işte meşhur sivrisinek orduları geldi. Efendim çok güçlü olan birisi, küçük bir sivrisinekle yeksene olup gittiysen, Allah'ın azameti kibriyasına mesela daha farklı bir şekilde de olabilirdi. Yani 50-100 kişi gelip de mesela o Nemrut'u öldürebilir, bir görkemli bir ölüm. Öyle değil. Basit bir ölüm. Yani bir sivrisinekli ölüm. Mevla Celle Celle mesela azılı bir kafir Ebu Cehil. Ebu Cehil Abdullah bin Mesut radıyallahu anh efendimiz. Yani kiloya vursana 35-40 kilo bile gelmiyor mübarek. Çok zayıf, naif dilisi. Ama müfessirlerin en zirvesi Rabbim şefaatinden aile eylesin. Hz. Ali mesela Ebu Cehil'i öldürebilirdi veya büyük bir kahraman öldürebilirdi. Ancak bakıyoruz ki Ebu Cehil gibi bir en tepedeki gavuru ayakta tutamıyor, kılıcı zor tutuyor. Abdullah İbni Mesud böyle kellesini zor kesiyor. Efendim yani sana büyük şeye gerek yok, Hz. Ali gibi kahramana da gerek yok. Abdullah İbni Mesud gibi efendim kılıcını da dahi tutamasa efendim o senin kelleni alır, Allah Celle Celalü burada azameti kibriyasını gösteriyor. Kurban olduğum Rabbim efendim onların hilesi dağlar kadar bile olsa Mevla onları yerle bir eder, yeksen eder. Ayeti kerimeler bu şekilde devam ediyor. Fe la tahsabenallahi muhlifa ba'di rusule. Buradan devam edeceğim. Ayeti okuyayım e, konuyla alakalı. Fe la tahsabenallahi muhlifa ba'di rusule. Allah peygamberlere verdiği sözü kulfeder diye zannetmeyin. İnne Allah azizun. Allah çok yücedir. Zün intikam sahibidir. Mevla mühlet verir, verir, verir, verir. Kul azar, azar, azar, azar. En sonunda Mevla yakaladı mı daha da bırakmaz. Açlıktan çıldırır, tarafına bakmaz. Susuzluktan çıldırır, tarafına bırakma Ve kânel yevûm o kıyamet alel kafirin asîr'e. Çok zor bir gün diyor Allah. Sonsuz susuzluk, sonsuz açlık, sonsuz azap. Bitmiyor ateş, sonsuz baş ağrısı, mide bulantısı bitmiyor. Kulağa gelecek sonsuz gürültü. Günümüzün insanların tek yaptığı kabul etmiyorum, reddediyor. Bu kadar değil ya. Yani böyle değil mesele ya. Yani Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde biz emanet yaşıyoruz. Mevla bunları yapacağını bize bildiriyor. Onun için yeryüzünün en akıllı insanları iman ehli, Müslümanlar. Neden? Yaratıcısını biliyor, onu memnun etmeye çalışıyor, hoşnut etmeye çalışıyor dediğini yapıyor. Onun Habibi'nin yolunda hep beraber inşallah ayrılmayacağız. Efendim Allah'a tapacağız, Resulullah'ımıza uyacağız, dinin kurallarına tabi olacağız. Birbirimiz Allah için seveceğiz, insanlığa yar olacağız. Zalim hain facirlerden uzak olup son nefeste iman, Rabbimizin rızasına nail olacağız inşallah. Efendiler 47. ayette kaldık, burada devam edeceğiz. Amin. Sübhane rabbiyal Aliyyil e'lel ve'habil hamdü illahi leze hedana ve ma kunna linehti edeyel evlâin hedanallahu ve's-salatu ve's-salamu alâ Resulina Muhammedin ve alâli ve sahb ya Rabbele Alemin. Rızanana ile nefsani, şeytani işlerden bizleri muhafaza eyle. Haramlara, günahlara düşmekten muhafaza eyle. Ve ya Rabbeli veya Hayren Nas'ın seni darıltacak işlerden, Habibine aykırı işlerden, dine uymayan işlerden bizleri muhafaza eyle. Ömür sermayemiz bir defadır, onu rızana uygun kullanıp, son nefeste iman, Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek, huzuruna varmaya muvaffak eyle. El Fatiha